Derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden es esittir es -Sittir ismini alacağız. Allah Azze ve Celle es -Sittir'dir. Bu isim e, Ya'la İbn Umeyye radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı boşluk bir alanda, boş bir alanda üzerinde herhangi bir şey, bir izar olmaksızın yıkanırken gördü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mimbere çıktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle hayyun sittirun. Allah haya sahibidir ve sittirdir yiحب الحياء والستر muhakkaki <yuhibbul> hayayı ve sitir <muhakkak> <hayâyı ve> sever sizden bir tanesi yıkandığı zaman örtünsün yani ya kapalı kapalı bir alanda yıkansın buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşlerim İbn Ebi Hatim tefsirinde Beyhaki'de Sünenü Kübra'sında eden o da İbn Abbas radıyallahu anhum'dan rivayetinde bir adam kendisine Allah azze ve celle'nin Nur Suresi 58. Nur Suresi 58. ayetinde bahsettiği üç yerde izin alma ayetinden sordu. Yani üç defa izin alma ayetinden sordu. Bunun üzerine İbn Abbas Allahu anhuma dedi ki muhakkak ki Allah sittirdir ve örtünmeyi sever, örtüyü sever. Ve insanlar o zamanlarda evlerinin kapılarında herhangi bir örtü yoktu. Olmadığı gibi karı kocaya yani ebeveyne ait herhangi bir özel bir oda yani yatak odaları da yoktu. O yüzden işte adamın hizmetçisi veya çocuğu veya yetimi veya işte başka birisi ne yapıyordu? Ansızın içeri girip. Ee, onları uygunsuz bir durumda görebiliyordu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlara Nur Suresi 58. ayeti indirerek onlara örtünmeyi yani izin almayı emretti bu üç vakitte. Sonra onlar insanlar evlerine örtüler, kapılarına örtüler edinmeye başladı ve Allah Azze ve Celle onların rızkını genişletti ve onlar da kendilerine hem kapılarına bir örtü hem de kendilerine özel bir oda, yatak odası edindiler diyor. Bu yüzden rivayette gelen اِنَّ اللّٰهَ سِتِّرٌ يَحِبُّ السِّتْرَ rivayetini de burada i̇bn Abbas radıyallahu anhuma söylüyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Es-Sittir'dir. es, es kelimesi yani Allah Azze ve Celle kullarının günahlarını çokça Gizleyendir manasında kullanılmıştır ve Allah Azze ve Celle kullarının günahlarını ortaya çıkarmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle kullarından da kendi çıkarmadığı gibi kullarından da kendi işlemiş oldukları günahları böyle ortaya çıkarıp kusurlarını açıklamalarında hoş görmemiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan rahmetinden ve onlara olan yumuşaklığı ve keremindendir. Sübhanahu ve Teala. Çünkü bir kul hiçbir zaman günahtan, günahlardan beri değildir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onları ortaya çıkarmamıştır. Allah Sübhanahu ve Teala kullarından hiçbirinin kendisine itaat etmelerine ve kendilerine ibadet kendisine ibadet etmesine ihtiyacı olmadığı halde kuluna ikramda bulunmuş ve kulunu her türlü işlemiş olduğu günahını gizlemiştir örtmüştür ve kulundan haya etmiştir. <gülüyor> Düşünün <gülüyor> bir önceki hadis, e, dersimizde Allah Azze ve Celle hayiyun haya sahibidir. Ve bir kulu diyor kendisine dua etmek için elini açtığında onu boş çevirmekten haya eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine kulunun günahlarını ortaya çıkarmaktan ve ona hemen azap etmekten ne yapar? Allah Azze ve Celle kaçınmıştır. Böyle yapmamıştır subhanahu ve teala. O yüzden Allah Azze ve Celle ona rahmet etmiş ve onun tövbe etmesi için Sebepler halk etmiştir, yaratmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Onu pişman olup tövbe etmeye muvaffak kılmıştır. Ve onun birçok günahlarını affedip bağışlamıştır Subhanahu ve Teala. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan rahmeti, lütfu ve merhametindendir kardeşlerim. Diyor ki Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 104. Ayet-i Kerimesinde أَلَمْ anallahü huve yakbelu't-tevbe an ibadihi onlar bilmediler mi allah azze ve celle kullarından tövbeleri kabul edendir ve ye'huzus sadakat ve onların sadakalarını kabul edendir ve anallahü huve tewwabur <gülüyor> rahim allah azze ve celle tövbeleri çokça kabul eden ve kullarına karşı çokça merhametli olandır ve yine allah azze ve celle Nisan suresi 110. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهِ Her kim bir kötülük işler veya kendisine günah işleyerek kendi nefsine zulm ederse ثُمَّ Sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ Muhakkak ki Allah'ı bağışlayan ve merhamet eder olarak bulur diyor. Ve yine Şura suresi 25. ayet-i kerimesinde huvel Muhakkak ki Allah kullarından tövbeleri kabul edendir. Ve ya'fu Ve kötülükleri bağışlayandır. Ve ya'lemu Ve Allah sizin yaptıklarınızı bilendir." buyuruyor Allah azze ve celle. Bunun içindir ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle kullarından yapmış oldukları günahları ortaya çıkarmalarını ilan etmelerini kerih görmüştür Allah Subhanahu ve Teala. Ve bilakis bunu kendi arasında yani kuluyla Allah Azze ve Celle arasında tövbe ederek bağışlamayı murat etmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Ve Allah onun ne yapmıştır? O günahının üzerine bir sitir perde örtmüştür ki hiçbir insan onu açmasın. Ama ne yapmıştır? Kulu kendisi açmıştır bu örtüyü. Ve insanlardan Allah Azze ve Celle günah işlemiş kuluna e, geceleyin. Allah'a asi gelmiş kul, e, günah işlemiş Allah onu örtmüş. Sonra da adam sabahladığında o örtüsünü Allah Azze ve Celle'nin o günahına çektiği örtüyü Allah değil kendisi açmıştır. Ve burada sünnette kardeşlerim Allah Resulü Sellem'in sünnetinde e, insanların günahını ortaya çıkartmalarından yasaklanmıştır. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Ebu Hureyre radiyallahu anhudan, Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Buyurdu ki aleyhissalatu vesselam kulli ümmeti muafe ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. İllel mücahirin dedi ki ancak günahlarını açığa çıkaranlar bundan müstesnadır. Bu Açığa çıkarmadan bir tanesi şudur diyor. Bir kul ki en yamel el yamel el rjule rjulu bileyle amelen. Vakat se tarahullah. Bir adam diyor geceleyin bir günah işler. Allah Azze ve Celle de o günahın önüne bir perde bir set çekmiştir. Yani onu gizlemiştir. Sonra sabah olduğunda adam der ki ya fulen amil tu albariha te keda w keda wad bate yestruhu Gider ve birine der ki ey filan ben geceleyin şöyle şöyle günah işledim der. Halbuki Allah Azze ve Celle o günahı örtmüştür, önüne perde çekmiştir. Ve bu şekilde kendi günahını açığa çıkarmış olarak sabahlardır. İşte bu kimse ne yapar? Kendi günahına şahitlik ederek başkasına şahit tutar da Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu o sitri o örtüyü kaldırır diyor. Halbuki Allah onu gizlemiştir diyor. İbn Battal Rahimullah diyor ki kardeşlerim bununla alakalı kişinin diyor günahını ortaya çıkarmasın yani bir nevi ilan etmesi bu diyor Allah ve Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ve mümin kulların küçümsemektir demiştir İbn Battal Rahimullah. Ve burada Ondan kaynaklanan bir inat vardır diyor. Çünkü günahı gizlemekte, günahları küçüğü almaktan yana bir selamet vardır, bir kurtuluş vardır diyor. Çünkü günahlar masiyet kişiyi ne yapar? Zelil eder kardeşlerim. Ve ortaya çıktığı zaman hem bir hak cezasının ya da işte döverek veya kırbaçla cezalandırma gibi ne yapar? Cezalandırmalar gündeme gelir. Ve bu şekilde de ne yapar? Kişi kendi ee, suçunu söylediği zaman, e, açığa çıkardığı zaman da ne yapar? Zelin olur. Ama her kim Allah'ın hakkında samimi olursa, muhakkak ki Allah cömertlerin en cömerdi, e, merhametlilerin en merhametlisidir ki, Allah Azze ve Celle'nin merhameti kadabını geçmiştir. O yüzden her kim Allah Azze ve Celle her kimi dünyadayken örtmüş ise kusurlarını gizlemiş ise ahirette de Allah Azze ve Celle o kimsenin kusurunu ortaya çıkarmaz kardeşlerim. Ancak kendi kendini açığa verenler kendi günahlarını söyleyenler. Bu yüzdendir ki sahih müslimde gelen rivayette buhreere radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle her kimin kusurunu, ayıbını, günahını dünyada örtmüş ise kıyamet günü de örter diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim Buhari ve Müslim'de gelen rivayette i̇bn Ömer radıyallahu anhudan bir adam diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte gizli konuşmayla alakalı sözünü işittin mi diyor. Diyor ki Allah Resulü Selam, sizden birisi kıyamet günü Rabbisine yaklaşır diyor. Ve der ki, Amin teke keda ve keda. Şunu ve şunu işledin mi? Kul der ki, evet ya Rabbi işledim. Ve yine Allah Azze ve Celle kuluna der ki, şunu ve şunu işledin mi? Şu günahlar sana mı ait? Der ki, evet ya Rabbi hepsini işledim der ve ikrar eder. Sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, اِنِّي سَتَرْتَ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا Bütün bu yaptıklarını ben dünyadayken örttüm, gizledim. فَاَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Ve bugün senin için onları bağışlıyorum buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Eğer Allah Azze ve Celle bir kulun günahlarını dünyada örtmüş ise, üzerine perde çekmiş ise, Kıyamet günü de ne yapmıyor onları tekrar kuluna hatırlatmıyor kardeşlerim. Biraz önceki rivayette geldiği gibi ancak o günahını açığa çıkaranlar dünyadayken gidip bir başkasına yani Allah'la kendi arasında bırakmayıp ve Allah'la Allah'a tövbe edip Allah'ın da tövbesini bağışlamadığı ve gidip başkasına bunu ne yaptığı anlattığı açığa çıkardığı kişiler bundan müsnesna kardeşlerim. Yoksa Allah eğer onu örtmüşse kıyamet günü de aynı şekilde örtecektir kardeşlerim. Bundan anlaşılan şudur ki kardeşlerim bir Müslümanın, bir kulun kendi nefsini bütün böyle günahlardan ve günah işlemekten uzak tutmaya karşı ne yapması? Çaba sarf etmesi gerekir. Nefsini bunun için harcaması gerekir. Eğer başına Böyle bir günah gelirse hemen bunu gizlemesi ve Allah Azze ve Celle'ye hemen tövbe etmesi ve Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi gerekir. Bunun manası hiçbir zaman günahların küçülmesi, küçük görülmesi, hafife alınması manasına gelmez kardeşlerim. Bilakis müminin işlediği bir günah sanki dağın altında eteğinde oturuyor sonra da sanki o dağ başına devrilecekmiş gibi hisseder bir mümin günah işlediği zaman. Elbette ki günah iş vardır, günahsız hiç kimse yoktur. Ama onu gizleyecek, hemen Allah'a tövbe edecek ve hemen Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi gerekir ve çokça salih amel işlemesi gerekir kardeşlerim. Çünkü biraz sonra da rivayette geleceği üzere muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler, yok eder diyor. Gelen rivayette. Kardeşlerim, Sahih-i Müslim'de gelen, Abdullah ibn-i radıyallahu anhudan gelen rivayette, bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına geliyor. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Medine'nin bir bucağında ben bir kadına iliştim diyor. Ve onunla cima etmeksisin, ona dokundum, ona iliştim ancak cima etmedim diyor. Bunun üzerine diyor ki, ''Ey Allah'ın Resulü, durum bundan ibaret, benim hakkımda hüküm ver.'' diyor. Adam zina etmemiş ama onun dışında her şey yapmış. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, ''Muhakkak ki Allah senin için gizlediğini Allah da gizlemiştir.'' Bunun üzerine Allah Resulü selam hiçbir şey demiyor, konuşmuyor. Ve adam oradan kalkıp gidiyor. Daha sonra Allah Resulü Sellem onu çağırıyor ve şu ayeti okuyor. Allah Resulü Hut Hud Suresi 114. Ayet-i Kerime وَاقِمِ السَّلَاةَ طَرَفَيْنْ نَهَارْ وَزُلُفَا مِنَ الْلَيْلِ Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيِّئَاتِ مُحَقَّقِ ki iyilikler, kötülükleri giderir. ذَلِكَ ذِكْرًا لِلْذَاكِرِينَ Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür ayeti kerimesini indiriyor Allah Azze ve Celle. Bunun üzerine orada bulunanlardan birisi diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu bu adam mı hastır? Allah Resulü Selam bilakis bütün insanlaradır diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vessellem. Burada kardeşlerim Allah'ın kullara kulların Allah'ın kullarının örtünmesi yani durumlarını gizlemesi ve nedir o perdeyi kaldırmamaları gerekir kardeşlerim. Ve insanların örtülerini açmadığı gibi ayıplarını açmadığı gibi onların kusurlarını da hiçbir zaman araştırmaması gerekir. Ahmet bin Hanbel rahimeullah'ın müsnedinde ve Ebu Davud'da sünnene Ebu Davud'da geçen Ebu Barza el-Eslemi radıyallahu anh'udan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya ma'şara men ve Ey diliyle iman edip de iman kalplerine girmemiş kimseler. Ve la Müslümanların gıybetini yapmayın ve laa tettabig onların kusurlarını ayıplarını araştırmayın. fînnu men yettabig auratahum yettabig yettabigillahu auratahu. Her kim onların kusurlarını yani müminlerin kusurlarını araştırırsa Allah da onların kusurlarını araştırır. bu men yettabigillahu auratahu. Allah da kimin kusurlarını araştırırsa İftahu fi beytihi onu kendi evinin evinde ne yapar? Kusurlarını ortaya çıkarır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey lisanlarıyla, dilleriyle iman edip kalplerine iman girmemiş kimseler. Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Her kim onların kusurlarını araştırırsa Allah da onların kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlar kusurunu araştırırsa onu kendi evinde kusurunu ortaya çıkarır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine kardeşlerim ve Müslim'de İbn Âmir radıyallahu anhumadan gelen rivayette Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam men setera muslimen Her kim bir Müslümanın kusurunu gizlerse سَتَرَهُ اللّٰهُ kıyame Allah da onun bir kusurunu kıyamet günü gizler diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim bir Müslümanın üzerine düşen Allah'ın gizlediğini gizlemektir. Ve her türlü açığıyla, gözükeniyle, gözükme, gözükmeyeniyle günahlardan uzak durması gerekir. Avretini koruması ırzını, namusunu koruması ve her türlü rezillikten kendisini uzak tutması gerekir. Ve yine Rabbisine tövbe eder, döner bir şekilde sürekli Rabbisine tövbe etmesi gerekir. Allah subhanahu ve teala'dan kendisini ve salih kulları korumasını istemesi gerekir. Ve yine kendi ayıplarını ve avretini örtmesini istemesi gerekir. Allah'tan af ve afiyet gerekir. İmam Ahmet bin Hanber Abdullah İbni Ömer'den bir bayetinde radıyallahu aleyhi ve sellem, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah olduğu zaman ve akşam olduğu zaman şu duayı düştüğü zaman herkese. diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni es'alukal afiyete dunya vel ahira ya Rabbi hem dünyada ...hem de ahirette senden afiyet isterim. Allahümme inni es'elükel affu vel afiyete fi dini... ...vedunyaya ve ahli ve mali. Ya Rabbi senden dünyada ve ahirette... ...hem dünyam hem ahiretim... ...hem ailem ve malım konusunda... ...af ve afiyet isterim. Allahümme istura urati. Ya Rabbi kusurlarımı ört, kusurlarımı gizle ve amin ruvatı ya Rabbi beni kurttuklarımdan emineyle Allahümme fazni min beyni yedi ve min kafesi ve an yemini ve an şimali ve min foku ya Rabbi önümden arkamdan sağmdan solumdan ve üstümden gelecek şeylere karşı beni koru ve ağmudu bi azametike en ohtalemin tehdii ve altımdan sarsılmaya karşı da sana sığınırım diyor. Burada Vestur avrati derken kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den her türlü kusur ve ayıp için Allah'tan kendisini onları örtmesini talep ediyor. Ve avrat derken burada kardeşlerim manalarından bir tanesi de insanların ayıbı ve kusuru manasına geldiği gibi insanların açıldığı zaman hoş olmayan ki buna... Ee, i̇nsanın avreti dediğimiz ki erkekte bu göbeği ile dizi arasındaki mesafe yer kadının ise tamamen bedeni nedir dinimizce avret sayılır. O yüzden nedir bunda da bir Müslüman hem erkeğin hem kadının bununla alakalı da dua etmesi gerekir nefsini örtmesi gerekir ki Özellikle şu zamanımızda haya ve edebin kalmadığı veya zayıfladığı günümüzde bunu da hem erkeğin özellikle de kadının Allah'tan bunu talep etmesi, dua etmesi gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'den kusurlarımızı ve ayıplarımızı her türlü kusur, ayıp ve günahlarımızı örtmesini isteriz. Allah Azze ve Celle'den günahlarımızı bağışlanmasını isteriz. Ee, ne verirse hayır versin Rabbimiz Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin, Allah'tan hakkıyla haya eden kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Hem dünyada iyilik ver, güzellik ver, Hamdi hem de ahirette iyilik ve güzellik ver. Cennetine merhametinle girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslinizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allah'ım amin, subhaneke, Allah'ım ve hamdik. اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.